بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري أفقه قولي Şura suresinin muhtevası itibariyle ve belirli bazı ayetleri bilhassa daha ön planda olmak üzere mümin insanın ve mümin toplumun hayatında çok önemli bir rolünün olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Şimdiye kadar gördüğümüz ilk 12 ayet-i kerime bunu gösteriyor. Bir daha hatırlatmak istediğim diğer hususta şudur. Şu, bu sure Mekke'de inmiş bir suredir. Ancak birçok yönüyle uygulamalarını birçok ayetin ihtiva ettiği hükmün bu surede gerçek uygulamalarını ancak Medine'de bulduğunu görüyoruz. Bunun üzerinde düşünmek icap ediyor. Bilhassa üzerinde düşünülmesi gereken husus şu Müslümanların her zaman için geleceğe dair projeleri yanında o projelerinin tahakkuku halinde onları uygulayabilecek yeterlilikte beşeri güç ve imkanlarının da bir tarafta bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. Göreceğimiz üzere 38. ayet-i kerimede ve emruhum şura بينهم diyor. Müslümanlar yani onların işleri o müminlerin işleri kendi aralarında istişare ile yürütülür istişare ile yaparlar işlerini. İstişare ederek işlerini görürler. Dolayısıyla ta Mekke'den Müslümanlar kıyamete kadar devam edecek bir tecrübeyi edinerek yetiştirildiler, terbiye edildiler. Resulullah'ın o terbiyesiyle eğitildiler, buna hazırlandılar. Onları terbiye eden kitap ve sünnet, bütün ihtişamıyla, mükemmelliğiyle elimizin altında mevcuttur. Yani Müslümanların ifade ise dünyada İslam'ın istediği anlamda bir hayatı gerçekleştirebilmek, kurgulayabilmek, bunu şekillendirip yönetebilmek ve devamlılığını sağlamak için ayrıca beşeri ve batıl, batıl sistemlerin yaptığı gibi sınama yanılma yoluyla deneyim kazanarak ona göre ahlaklarını hukuki mevzuatlarını vesaire vesaire olaylar mühacihesinde ve olaylardan geri gelerek geliştirmeye ihtiyaç Geliştirme durumundadırlar. İslamın buna ihtiyacı yok. Bu Allahü Teala'nın bu din'e lütfettiği, bununla müminleri güçlendirdiği rahmetinin en büyük, en önemli, daha doğrusu vahiyin en büyük tecellilerinden birisidir. Böylelikle biz müminler yarın öbür gün bir şekilde. İslam toplumunu yeniden kurmak, kurgulamak ve inşa etmekle karşı karşıya kaldığımız vakit efendim bizim muhtaç olduğumuz kudret ne şuradadır ne buradadır. Bunun için ihtiyacımız olan kudret Cenab-ı Allah'ın vahyindedir. Biz bununla iktidar sahibi ve muktedir oluruz. Vahiy insanların ürettiği bir manzume veya bir hükümler topluluğu değildir. Aksine vahiy Cenab-ı Allah'ın bütün insanları kul olarak yaratmış ve kendisine Rab bilerek, ilah bilerek iddiaat etmelerini emr etmiş olduğu bir manzumedir vahiy. Ve bu manzume ile biz bireysel ve sosyal ilişkilerimizi, siyasi ve ahlaki ilişkilerimizi, toplumsal ve devletler arası ilişkilerimizi ne yaparız? Tanzim ederiz, düzenleriz. Zaman zaman vahyi yani Kur'an'ı ve sünnet-i insan yakından tanımaya başladığı zaman inanınız orada... Sadece beşerin muhtaç olduğu şey değil hatta beşerin muhtaç olduğu şeylerin en mükemmeli hatta hatta fazlası var eksiği yok. Bu dinin kemali Rabbim af buyursun haddimizi aşmış olmamak için söyleyemiyorum kemalin ötesindedir diyemiyorum ama kemalin zaten ötesi olmaz. Onun için Allah el yevme ekmel tüleyum dínekum diyor. Dininizde bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Bu kemale erdirmen neticesinde üzerinizdeki nimetimi de tamamlamış oldum. Bu ayeti kerime muhacahasında konuyu düşünecek olursak, bu hususu düşünecek olursak Beşeriyetin bu dine yüz çevirmekle kendilerini ne kadar büyük bir nimetten, ne kadar mükemmel bir ilahi lütuftan mahrum ettiklerini nispeten anlayabilirler diyorum. Yeter ki üzerinde dursunlar. Şimdi geçen dersimizde 12. ayet-i kerimeyi bir daha hatırlayıp 13. ayet-i kerimeyle devam edelim. Ne diyordu Cenab-ı Allah 12. ayetin başında? Billahi, lehu vel ard. Göklerin kilitleri, anahtarları yalnız O'nundur. Göklerin ve yerin, anahtar her bir şeyin, sadece maddi hazineler değil, ilmin, lütfun, ilahi armaganların ve en önemlisi insanlığı dünyada ve ahirette mutlak saadet'e götürecek olan saadet anahtarları yalnız onun elindedir. Ona aittir. Yepsutur rizqen limen yasha ve yakdir. O dilediğinin rızkını alabildiğine genişletir ve daraltır. İnnehu bikulli şeyin alim. Çünkü o her şeyi bilendir. Niçin birisine çok rızık verir? Niçin birisine az rızık verir? Biz değil o bilir. Ve birisinin rızkının çok, diğerinin ki dar veya adeta ancak kıt kanaat geçinebilecek kadar olmasının hikmetleri onca malumdur. Biz belki bir kısmını bilir, anlar, idrak edebiliriz ama... Bunun hepsinin farkına varmamıza imkan yoktur. Bunlara dair bilgi göklerin ve yerin bütün gayb anahtarları, her şeyin bilgisi, ilmi, hikmetinin anahtarları yalnız kendisinin olan Cenab-ı Allah tarafından bilinir. İşte her şeyi bilen o yüce Allah'ın bize, ...verdiği nedir ve bizden istediği nedir? Cenab-ı Allah... ...bunu aslında... ...iki kelimeyle... ...bize izah ediyor, üç kelimeyle. شَرَعَ الَكُمْ مِنَ din. O size... ...dinin... ...gereği olarak... ...dinin kendisi olan daha doğrusu... ...dinden bir parça olan... ...dinin kendisi yani... Olan yani buradaki min bir parça anlamında değil. Nevi tür bildirmek için yani onun şeriatı dindendir. Şeriatı dindir anlamında. O size bu dini şeriat yaptı diye anlayacağız. Dinden şeriat yaptı diye tercüme yapılıyor. Muhtemelen biz de böyle tercüme etmişiz mealimizde. Fakat en doğru manası o sizi size... Dini şeriat yaptı anlamındadır. Yani din eşittir, şeriat yani o size dini yürümenizi istediği yol olarak kıldı. Çünkü hem dinde gidilen yol manası vardır, şeriatın da zaten yolu manası odur. Şeriat suya götüren geniş yol demek. Yol, geniş yol. Şarip, hem şeriat koyucu anlamına gelir Arapçada isim olarak, ism fail yani etken ortaç dediğimiz, hem de gidilen yol yani e, cadde demektir. Cadde, biliyorsunuz cadde sokaktan daha geniş olmak durumudur. Ve yolun genişine, şimdi artık Otoman diyorsak, şeriatın karşılığı ifade yerindeyse, Otoban gibi anlamamız lazım benzetme olarak. Çünkü din ifade ise insanların rahatlıkla takip edecekleri ve eğitmeleri gereken en geniş yoldur. Bundan sonrası bize bu şeriatın bu, şeriatın, bu dinin ifade ne nevzuhur olmadığını yani üredi bir şey olmadığını anlatıyor. Bu dinin beşeriyet kadar eski tarihi kökleri vardır. Bu din Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bu şeriat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ortaya çıkmadı. Bunda bir gönderme var sonraki ayet-i kerimenin devamında. Yahudilere de Hıristiyanlara da ve bütün beşeriyete ama özellikle Yahudilerle Hristiyanlar semavi bir şeriata tabi olduklarını da açıklasalar da açıklamasalar da iddia ediyorlar. Gerçekten eğer onlar Cenab-ı Allah'tan gelmiş şeriata tabi olmak endişesini taşıyorlarsa o zaman Allahü Teala'nın kendileri için şeriat kıldığı şeriat yaptığı bu kitaba uymaları bu kitabın getirdiği şeriat'a tabi olmaları icap ediyor. Peki size dini şeriat kılması kılarken nelerden neleri kılmış oldu? Yani neyi size şeriat yaptı? Size din ve şeriat yaptığı şey nedir? Ma wassa bihi Nuha Adem Aleyhisselam'dan sonra ilk Resul şeriat getiren ilk kişi kimdir? Nuh Aleyhisselam'dır. Onun için evvela Cenab-ı Allah ona atıfta bulunuyor. Nuh'a tavsiye ettiği şeyleri size dil ve şeriat yaptı. O halde bu şeriat, beşeriyet tarihinde görülmüş en eski yasaların itikadi yasadan tutunuz ahlaki beşeri, beşeri demişim. Ahlaki, insani her türlü yasaya, insanlık ile alakalı demek istiyorum, her türlü yasaya varıncaya kadar bu şeriatın koyucusu ki Nuh Aleyhisselam'dan itibaren gelen bir şeriat olması itibariyle Cenabı Allah'tır. Nuh neyi emrettiyse buradaki vassa tavsiye etmek, diye tavsiye etmenin manası zayıftır. Arapça bir kökenli bir kelime olarak tavsiye etmek emretmekle eş Allah'bundur. Mesela ve vasayna'l insana biwalidaihi diyor. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Türkçe'de tavsiye etmek, tutarsan iyi olur gibi bir anlam ifade ediyor. Yerine getirirsen fena olmaz gibi bir anlam ifade ediyor. Arapça'da anlamı emir ile eş anlamlıdır. Emretmek ile aynıdır. Dolayısıyla Nuh'a emrettiğini, tavsiye ettiğini, Emrettiğini diye anlayacağız. Başka Vellezî evhayna ileyk Burada daha sonra ikisi arasında gelecekler yani Muhammed Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasında gelecekler sonraya bırakılıyor. Nuh'a tavsiye ettiğimizi de sana vahyettiğimizi de bakınız vasiyet ile vahiy burada adeta eş anlamlıdır. Çünkü e, Nuh'a da tavsiye neydi? Aynı zamanda bir vahiydi. Nuh'a vahyettiğimizi böyle de tercüme edebiliriz bu durumda. Nuh'a vahyettiğimizi de sana vahyettiğimizi de biz din ve şeriat yaptık. Kime? Size ey müminler sizlere biz bunları şeriat yaptık. Başka? Ve mâ vassaynâ bihi İbrahim İbrahim'e vasiyet ettiklerimizi, emrettiklerimizi de ve Musa ve İsa Musa'ya da İsa'ya o halde burada şu da ifade ediliyor. Muhammed Aleyhissalatu Selam'a emredilen bu din ve şeriat ifade ise Nuh'tan itibaren gelmiş olan bütün şeriatları ne yapıyor? Kapsıyor. Çünkü Onlara neyi tavsiye ettik? Neyi emrettiksen size de vasiyet ettik. Bir şeriat yaptık daha doğrusu. Din ve şeriat yaptık. Dinin bir şeriatı kıldık. Peki neler emrettik? Ne tavsiye ettik? Neyi vahyettik? İn akimud dine ve la tetefereku fihi. Beşeriyetin etrafında toplanması istenebilecek biricik hakikat vardır. O da bu dinin etrafında toplanmaları. Çünkü Luh'a o tavsiye edildi. Biz bunlara tavsiye ettiklerimizi sana da din ve şeriat yaptık diyor. Peki sayılan bu en önde gelen bu peygamberlere... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselatü vesselam, İbrahim Aleyhisselatü vesselam, Musa Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselatü vesselam. Bütün bunlara ne tavsiye edildi? En akimu ve la te teferrakû Biz onlara şunu emrettik ve dolayısıyla bunu sizin için din ve şeriat kıldık. Nedir o? En akimu din Dini dost doğru Sağa sola kaydırmadan ama ve fakat lakin demeden kısacası hıkmık demeden tam bir teslimiyet ile bu dini eksiksiz ve en mükemmel haliyle uygulamanın yollarını arayınız. En eqimu din bu dini dost doğru, tas taban, eksiksiz hevanıza uygun yorum değiştirmeden tahrif etmeden sağa sola kaydırmadan saptırmadan bu dini dost doğru olduğu gibi uygulayın ve la teferrakû çünkü dost doğru uygulamadan kayıldığı yerde dinin içerisinde tefrika ortaya çıkar onun için Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet 70 küsur fırkaya bölünecektir buyurmuştur. Çünkü din şu veya bu sebeple bir zamandan veya bir vakitten itibaren çeşitli sebep ve fitnelerle dosdoğru uygulanmamaya başladı. Ve bu netice itibarıyla dinde fırkalaşmayı, gruplara ayrılmayı getirdi. Din doğru olarak uygulandığı zaman fır, uygulandığı sürece fırka yok. Niçin bu kadar fırkalar ortaya çıktı? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın rehberliğinde hayattayken rehberliği tartışılmazdı. Ve o söylüyordu kimse Resulullah bunu kastetti deyip yorumlayamazdı. Veya o böyle dedi artık zamanı geçti. Tarihselcilik yani. Zamanı geçti. Biz bu zamanda da bunu yapacağız. Cenab-ı Allah böyle demiyor. Cenab-ı Allah bütün Resullere ve son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahil olmak üzere indirmiş olduğu vahyin hülasasını, özetini iki emirde ifade ediyor. اقيم din ولا تتفرقوا فيه. Dini dosdoğru uygulayın, hayata geçirin ve din hususunda tefrikaya düşmeyin, ayrılığa düşmeyin, aydınlayın. Fakat Gelin görün ki bu davet böyle bir çağrı dini dost doğru uygulayıp din içerisinde tefrikalara düşmemek geçmişte de çok ağır bir çağrıydı. Günümüzde de çok ağır bir çağrıydı. 14 asır öncesinde de Nuh Aleyhisselam'dan bu yana kadar da inanın beşer tabiatında yapısında Reflekslerinde veya tutumlarında bir değişiklik olmamıştır. Her zaman için beşeriyet iki gruba ayrılmıştır. İman edenler ve iman etmeyenler. Dini dost doğru uygulayanlar, dini kendi keyiflerine veya çeşitli sebeplerle belki cehaletlerinden, belki ihanetlerinden, belki kusurlarından dolayı dini dosdoğru uygulayamayarak tefrikaya düşenler. Bunun sebeplerini incelemek, sebepleri üzerinde durmak ayrı bir meseledir. Biz bu onun üzerinde durmuyoruz. Şu anda meselemiz o değil. Diyor ki işte Cenab-ı Allah dini dosdoğru uygulayın ve din hususunda tefrikaya düşmeyin. Ama iş öyle bir şey ki diyor Kemur alel muşrikine ma ted'ûhum ileyh Müşrikleri Kendisine davet ettiğin bu husus su kabul etmek onlara pek büyük, pek ağır geldi. Kabul edilemeyecek kadar büyük bir şey. Kabul edilemeyecek kadar büyük bir şey. Kemura alel ma ted'uhum ileyh. Kendilerini davet ettiğin şey, çağırdığın hedef veya çağırdığın yaşantı, yükümlülükler manzumesi Allah'a karşı sorumluluğun, umudiyetin ifadesi olan bu dini dosdoğru uygulamak ve bu hususta tefrikaya düşmemek onlara altından kalkılamayacak ağır bir yük olarak geldi. Onlara çok ağır geldi. Bugün de Hakikat aynı. 14 asır önce de bu zordu. Ondan önce Nuh Aleyhisselam da bu daveti kavmine yaptığı zaman zor gelmişti. Ve tarihin hemen hemen her döneminde iman eden bir azınlık, inkar eden büyük bir çoğunluk. Dolayısıyla Azız diye değil, üzülmek değil, azız diye üzülmeyeceğiz. Rabbim bizi Hakk'a iletti, izniyle bize bu dini dosdoğru anlamak ve imkanlarımız ölçüsünde onu dosdoğru uygulayabilmek azmini, kararlılığını ve hidayetini verdi diye sevinmeye bakın. Cenab-ı Allah kullarına, kulları arasında ayrım gözetmez. Fakat biz Allah'ın dinini hakikatiyle idrak ettiğimize inan inanarak, bunun farkında olarak ayrıcalıklı olduğumuza inanıyoruz. İman bir ayrıcalıktır. Bu dine ...sımsıkı sarılmak azim ve kararlılığı bir ayrıcalıktır. Bu dini... ...imkanları da zorlayarak... ...her geçen gün... ...hayata... ...taşımak noktasında onu bir adım daha ileriye götürmek istemek... ...bu kararlılıkla yaşamak... ...ve bunun sorumluluğunun şuurunda olmak... ...gereklerini yerine getirmek... Ve ila nihaye bunu sürdürmek kararlılığında olmak ve devam ettirmek gerçekten Allah'ın bir lütfudur. Bu bir ayrıcalıktır ve bundan dolayı hem kararlı alarak aynı lütfa, lütfun devamını sağlamak amacıyla ifade yerindeyse aynı yolda kararlılıkla yürümeye devam ederek hem de biz niye azız diye üzülmeyerek gerek yok. Üzülmemek Müslüman olmayanlara veya dinimizden bir şekilde uzak olanlara karşı sorumluluklarımızı bir kenara itmek anlamında değildir. Üzülerek ifade elindeyse çalışma azbimizi kırmaya gerek yok demektir. Cenab-ı Allah bizlere geçmişe üzülmeyin, elde edemediğinize üzülmeyin buyururken Üzüntünün insanın maneviyatını telef etmesine imkan vermemek içindir. Azim ve kararlılığını kırmasına fırsat vermemek içindir. Cenab-ı Allah onun için üzülmeyin diyor. Kararlılığımıza halel gelmesin. Azim ve kararlılığımız sürekli olsun. Ve Cenab-ı Allah'ın Dini ni uygulamak, idrak etmek, az önce bahsettiğim gibi onu hayatta her geçen gün daha geniş bir alanda ve daha geniş bir beşeriyet kitlesine hakim kılmak için uğraşmak, azmiyle yaşamak. Bundan daha güzel bir hayat yok. Allah için yaşanmayan Allah'ın dini için çarpmayan bir kalp, Allah için yaşanmayan bir hayat beş para etmez. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir kıymet taşımaz. Onun için az önce ayrıcalıklıyız dedim ya, ayetin devamı bunu söylüyor. Estaizu Allah'u yectebi <Sessizlik> ilehim men yeşe. Allahu akbar. Ve yehdi ileyhi meyyuni mesele bu kadar. Allah dilediği kimseleri kendi yolu için seçer. Dilediği kimseleri kendi yolunun yolcuları olmak üzere seçer. İctiba, istifa, istifa aynı manadadır. Seçmek, yaramazları elemek ve bu emaneti Taşıyabilecek yücelikte olanları bu işin ifaderindeyse hamallığını oğullara yüklemek. Bu bir seçilmişliktir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Ve ehdi ileyhi meyyunib. Ama kimi seçer? Boşuna mı? Hikmetsiz mi? İlme dayanmadan mı? Haşa. Ve ehdi ileyhi meyyunib. Ve kendisine döneni o yola hidayet eder. Allah'a bütün yolları, batılları, yanlışları hangi alanda olursa olsun itikadi yanlışlar, hukuki yanlışlar, ahlaki yanlışlıklar toplumsal değerlerdeki yanlışlıklar, efendim ahlaki değerlerdeki yanlışlıklar vesaire. Hatırınıza ne geliyorsa her alandaki yanlışlıkları bir kenara bırakarak Allah'ın vahyine dönen herkesi de kendisine yani o yola hidayet eder. Peki ne zaman ayrılığa düşer insanlar? Ne zaman ayrılığa düşer? Ve ma tafarraqu illa min ba'dima ma ja'ahumul ilmu baghyan Ayet-i kerime vahyin gelişinden sonra insanların Nasıl ayrıldıklarını, niçin ayrıldıklarını ortaya koyuyor. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra ve aralarındaki kıskançlıklar veya birbirinin diğerine haksızlık yapması, yapmak istemesi sebebiyle fırkalara, gruplara ayrıldılar. Ayrılış sebepleri sadece bu. Peki demeyecek misiniz ya ilim geldikten sonra niye ayrılıyorlar? Az önce bahsedildi ya. Aqimü din la ta Dini dost doğru uygulayın ve din hususunda tefrikaya düşmeyin. İşte sizin senin kendilerini davet ettiğin bu husus müşriklere çok ağır geldi. Onun için. O ilim, ilimden kasıt vahidir. Bu din geldikten sonra onlar Rabu davet ağır geldiği için ağır geldiği için birbirlerine karşı haksızlık yapmak için, mesela kafirler müminlere karşı azgınlık ettikleri için veya kafirler kendi aralarında biri diğerine karşı üstünlük sağlamak için veya hak ehlini kıskandıkları için ihtilafa düştüler ayrılığa düştüler. Velavla kelimetu sabakat min rabbika ila ajal önceden Rabb'in belli bir vadeye kadar onları hayatta bırakmak kökten, toptan imha etmemek gibi bir sözü, bir takdiri geçmemiş olsaydı o zaman dünya hayatında aralarında hüküm verilirdi. Dünya hayatında aralarında hüküm verilirdi. Şu haklıdır, bu haksızdır Ama Cenab-ı Allah vakti gelmeden kimseyi helak etmeyeceği gibi aralarında hüküm vermeyi de ne yapmıştır, belli bir güne bırakmıştır. Çünkü dünya imtihanı ve ahirette amellerin karşılıklarının görülecek olması, bunun böyle olmasını gerektiriyor. Wa inna alladina aurithul kitaba min baghim, la fi shki Şüphesiz onlardan sonra yani kitap ehlinden sonra veya sözü edilen peygamberlerden sonra kitabı miras alanlar, kitabın kendilerine miras olarak bırakıldığı veya kaldığı kimseler lefîşek kim minhu murib minhudeki zamir zammir ondan Vahya aittir. Efendimiz'e gelen vahye yani İslam'a yani hak dine aittir. Şüphesiz onlar... Sana gelen vahiy ile ilgili olarak rahatsız edici, kararsız bir şüphe ve tereddüt içerisindedirler. Ondan sonra Cenab-ı Allah bu ihtilafı gözlerimizin önüne serdikten sonra peki şimdi davet ettik ihtilaf çıktı. Yol haritamız ne olacak? 15. Ayet-i Kerime'de bu yol haritası çok net olarak çiziliyor. Ayet-i Kerime 10 tane kısa cümleden meydana geliyor. Ve 10 cümleden meydana gelen bir ayet olması itibariyle Kur'an-ı Kerim'de ikinci bir benzeri ayet Bakara suresindeki. Her müminin bildiği ve belki de ilk öğrendiği Kur'an-ı Kerim'den ilk öğrendiklerinden en azından ama ayet olarak tek başına ilk öğrendiği ayet-i kerime çok kimse diyelim ayet-i kerimedir. On cümle. Allahu la ilahe bir cümle. kayyum iki cümle ve bu böyle devam ediyor. Bu ayet-i kerime de bu şekilde On cümleden meydana geliyor. Birinci cümle فَلِذَٰلِكَ فَدْعُونَ فَدْعُ Medyok emirdir çünkü. İşte sen buna ve bundan dolayı davetti bir sözdür. Davet et. Neye davet edeceksin? Sana gelen vahye davet edeceksin. Öyle ya. Resul aynı zamanda Risaletine ilk iman eden kişidir. Sen diyor işte buna bütün insanları, muhatapları davet et. Vesteqim keme umirt. Bu da ikinci cümle ve ikinci emir. Ve emr olunduğun gibi dost doğru ol. İstikameti bırakın. İslam da eğri büğrü değildir. Müslüman da dost doğrudur. Öyle olmak zorundadır. İşimize geldiği zaman öyle, işimize geldiği zaman böyle. Bu, bu kelamunların işidir. Şahsiyetli Müslümana yakışmaz. Gerçekten Allah'a teslim olmuş olan insanlara dosdoğru olmak yakışır. Resulullah'a bu emir verilerek ona iman eden kimseler arasında da bu konuda bir ayrıcalık olmadığına dikkat çekilmiş olmaktadır. Yani ey Muhammed'in ümmeti aleyhissalatü vesselam. Biz ona bile emrolunduğum gibi dost doğru ol diye emrediyoruz. Elbette size de böyle emrediyoruz demektir. Ona böyle emrederken siz nerede kalırsınız ki? Size başka türlü bir emir vermemizi mi beklersiniz? Ya işinize geldiği zaman uyarsınız gelmediği zaman bir şey olmaz. Bu İsrail oğullarının mantığıdır. Sapmanın zaten en büyük tuzaklarından birisi bu. Allah bizi sever, bir şey olmaz. İşlediğimiz günahları affeder. Allah gafur rahimdir. Doğru ya, doğru. Allah gafur rahimdir de. Kimler gafur rahimdir? İsabetleri, doğrulukları, iyilikleri, Kötülüklerden daha çok olana. Yani mümin ve muvahhid olanlar. Anında ve tevşidine evvela dosdoğrudur. Kendi hatasına yorum getirmez. Allah'a tövbe etmenin yollarını arar. Kendi hatasına mazeret bulmaya çalışmaz. Allah'tan hatalarından kendisini kolaylıkla dön, dön, dönebilmek için kendisine kolaylık sağlamasını diler. Hatalarını küçümsenmez. Ya bunu nasıl olsa işledik arkasını da getirelim demez. Bir an önce bu yoldan dönmeliyim diye İçten içe kendisini yer bitirir. Zaten hata işlemekten tedirgin olmayan bir kalp imandan eser taşıyan bir kalp olarak görülemez. İmanınızı zaman zaman test etmek istiyorsanız hata işleyin değil. Ben böyle bir hata işlesem acaba ne olur diye Kendinizi tasavvur edin, ölçün, biçin. Eğer tasavvuru dahi sizi rahatsız ediyorsa Efendimiz'in tabiriyle açık seçik iman işte budur. Geliyor sahabe aleyhissalatü vesselama Ya Resulallah, diyorlar. İçimizden öyle şeyler geçiyor ki onu söylemektense gökten yere Düşüp çakılmayı tercih ederiz. Gerçekten siz bu duyguyu artık hissedebiliyor musunuz dedi. Evet diyorlar. İşte açık seçik sarihul iman diyor. Açık seçik net iman budur. Yani şüpheleri hissetmek iman değildir. Resulullah öyle diyor, değil. O şüphelerden rahatsız olmak imanın kendisidir diyor. Onun için dedim ya eğer imanınızı gerçekten test etmek istiyorsanız ya ben şu namazı kılmasam ne olur farz namazı mesela? Veya maazallah şu günahı işlesem ne olur? Kalbinizin, ruhunuzun, zihninizin buna tepkisini ölçün, biçin. Sahabe gibi bunu birisine söylemekten sa, hatta zihnimden geçirmekten yerden gökten yere, tepe takla düşüp çakılmayı tercih ederim diye biliyorsanız veya buna yakın olduğunuz ölçüde nesiniz Allah'ın iziyle imanınız kavidir. Yani bu bir. Onun için fes takin ke maumird, emrolundun gibi dosdoğru doğru yolu yürü doğru yolda yürü. Üçüncü cümle bunun tamamlayıcısıdır veya bunun aynı manayı ihtiva eden olumsuz önermesidir, emridir. Diyor ki Ve onların hevalarına uyma. Çünkü vahyin dışındaki her bir değer Vahye aykırı her bir değerlendirme, her bir yargı, her bir hüküm hevadır. Vahiy ile bağdaşmayalım, vahiy ile örtüşmeyelim. Her bir iddia, her bir tez, her bir düşünce, her bir ideoloji, her bir inanç hevadır. Hevanın sonu da haviyedir. Haviye uçurum demek. Yani cehennemin bir adı. Hevasına kapılıp giden hevasına tapmış olur. Allah'a ortak koşmuş olur. Çünkü vahyi de biliyor. Vahyi bırakıp bir de bile ne yapıyor? Hevasının arkasından gidiyor. Onun da varacağı yeri haviyedir. Başkası olamaz. ولا تتبع gibi dost doğru ol ve sakın onların hevalarına, uyduruk sistemlerine, uyduruk yasalarına, uyduruk ideolojilerine, uyduruk değerlerine, uyduruk ahlaklarına, uyduruk toplumsal sistemlerine, anlayışlarına vesaire vesaire. Heva yani vahya karşı her bir şey bir hevadır. Ve onlara ait bu hevaların hiçbirisine diyor. Bu üç. Dördüncüsü. Ve kul amentü bime enzelallahu min kitab. Ve de ki ben Allah'ın indirmiş olduğu bütün kitaplara iman ettim. Allah hangi nebiye hangi kitabı indirmişse iman ettim. Sahibiz Musa'ya aleyhissalatü vesselam ve onun kitabına iman ediyorken bu Yahudiler bizimle neyin kavgasını yapıyorlar? Biz İsa'ya aleyhissalatü vesselam iman ediyorken ona indirilmiş İncil'in hakikatini kendisini kabul edip ona iman ettiğimiz halde onlar bizden ne istiyorlar? Peki biz onlardan ne istiyorsunuz? Biz onlardan bu ayet kelimenin gereğini istiyoruz. Gelin bu kitaba iman edin ve indirilmiş bütün kitaplara da iman etmiş olacaksınız. Değil mi? Bizim amentümüzde ne var? Biz Allah'a iman ediyoruz. meleklere iman ediyoruz, Resullere iman ediyoruz, kitaplara iman ediyoruz. Bu öbür kitap ehli olduklarını zannedenler bizden ne istiyorlar? Biz onlara soralım. Bütün kitaplara iman ediyorlar mı? İman ediyorlarsa bizim gibidirler. Bizim gibi kabul etmek zorundadırlar. Kur'an'a iman eden Kur'an'ın hakikatlerine de iman etmek, Kur'an'ın hakikatlerini de kabul etmek durumundadır. Allah Allah. Ve umirtu li'a'dile beynekum. Yeni bir cümle. Ve bana aranızda adalet yapmam emredildi. Aranızda adalet yapmakla emrolundum. Peki adaleti biz neye göre, neyle sağlayacağız daha baştan itibaren? Adaletin esası bir ve tek Allah'a beraber iman etmektir. Benim sana karşı adil olabilmek için, sen de bana karşı adil olabilmeniz için, bilmen için... Aynı Rabb'e iman etmemiz lazım. Sen aynı Rabb'e iman etmeyecek olursa bana karşı adil olamazsın. Ama ben alemlerin Rabb'ine iman ettiğim için zulmetmede de emrettiği için ve emrolunduğum gibi dosdoğru olmak durumunda olduğum için sana karşı adaletli olmak durumundayım. Başkasını yapamam. Eh bunlar olmadı. Yollarımız ayrıldı. O zaman hiç kusura bakmayın. Ben sizin yolunuza uymam. Lena amaluna ve amalukum. Kafirun suresindeki gibi. Lekum dinukum ve din. Bizim amellerimiz bizimdir. Sizin amelleriniz de sizindir. Yani benim amelimin size bir zararı olmaz. Faydası da olmaz. Sizin amelinizin de bana bir zararı olmaz. Ya hucce ve Artık aramızda delil getirmeyi, delil getirerek tartışmayı gerektirecek bir şey kalmamıştır. Çünkü siz Cenab-ı Allah'ın eşit olan davetine bütün beşeriyetin önünde eşitle, eşit imkanlarla ne yap ortaya koymuş olduğu davetine kabul etmiyorsunuz ona uymadınız. La hucce ve Artık bizimle sizin aranızda karşılıklı delil getirerek tartışmaya gerek yok. Allah yecmeu beyneena. Allah er veya geç bizi bir araya getirecek olandır. Allah er veya geç bizi bir araya getirecek ulandır. Yani o zamanda kimin haklı, kimin haksız olduğu görülecektir. Bu bir manada müminin kendisine özgüvenini de ifade ediyor. Biz Hakk'a tabi olduğumuzdan eminiz. Hakk'a uyduğumuzdan eminiz. Hakk'ı Herkese takdim ederiz. Fakat kabul etmezlerse biz onların batıllarının peşinden koşmayız. Böyledir. Mümin, imanının hakkın kendisi, didinin hakkın kendisi ve hakkın en ileri derecesinde olduğunu bilen ve idrak eden bir insandır. Onun için Hudeybiye'de barış antlaşması yapılacak, yapılmış, Müslümanlar şartları kendi aleyhelerine buluyorlar. Küfre karşı çok büyük tavizler, şirkeye karşı büyük tavizler verildiği kanaatindedirler. Ömer radıyallahu anh efendimiz bunlar arasında dahil. Ve soruyor Resulullah'a. Ya Resulallah onlar batıl üzere biz hak üzere değil miyiz? Evet öyleyiz. O halde niçin dinimizde bizim için küçüklük olan bu şartları kabul ediyoruz? Ya Ömer diyor ben Allah'ın Resulü'nüm diyor. Ben Allah'ın emrettiğini yapıyorum. Bunda bilmediğin hikmetler var. Sıddık-ı Ekber'e gidiyor radıyallahu anh. Aynı soruyu soruyor. Dediğin doğru Ömer fakat o Allah'ın Resulü'dür. Diyor. Şu anda biz bu işin hakikatini idrak edemesek bile bu işin gerçeği ortaya çıkacaktır. Ve yoldayken Cenab-ı Allah bakınız Mekke'nin fethine sadece el-feth diyor. İzâ ce-âne-sullâhi feth diyor. Ama Hudeybiye'ye Cenab-ı Allah inna fetehna leke fethan mubînen diye gönderme yapıyor. Biz senin için apaçık bir fetih, bir zafer nasip ettik. Vahye teslimiyet ve dost doğru olmak işte budur. Neticesi budur. Farkında olmasam bile vahye bağlılık zaferin ta kendisi. Tezahürlerine ve zahiri değerlendirmelere bakılmaz. Gerçek ölçü Allah'ın ölçüleridir. Allah bizleri bir araya getirecektir. Bu dokuzuncu cümle. Allahu yecme'u beynene ve ileyhil nasibdir. Bu da onuncu cümle. Ve dönüş sonunda ona olacaktır. Emrolundukları gibi dost doğru olanlar, dini dost doğru yaşayanlar, din hakkında tefrikaya düşmeyenler, mükafatlarını göreceklerdir. Ne zaman? Allah'ın huzuruna döndükleri var. Müminin dünyadaki en büyük mükafatı yaptığı doğru işlerden yana emin olmasıdır. Hiçbir şüphe ve tereddüdürlüğün bulunmamasıdır. Doğru yolda olduğunu, doğru iş yaptığını bilmek kadar dünyada insana manevi bir huzur, bir ferahlık, bir mutluluk veren hiçbir şey yok. Doğru Görünüşteki kayıpların hiçbir kıymeti yok. Ben doğruyum. Bunu diyebilmek kadar, bundan emin olmak kadar insanı rahatlatan hiçbir şey yok. Ama bunu diyebilmek için gerçekten senin doğruluğunu destekleyen delillerin doğruluklarının da onaylanması lazım. Bu onay makamı da Cenab-ı Allah. Bunu neyle test edeceğiz? İlahi vahiy ile. Doğruluğumuzun ölçüsü, mihek taşı vahiy ilahidir. Ona bakacağız. Onunla kendimizi ölçüp biçeceğiz. 16. ayet-i kerime şöyle geliyor. Estağidübillah. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> يُحَاجُونَ فِي Min bâni mas ve onlara vâzb ve Onun yaptığı çağrı kabul edildikten sonra Allah hakkında delil getirecek tartışmaya kalkışanlar yani Allah'ın dini hakkında delil getirerek onu reddetmeye, bertaraf etmeye kalkışanların delilleri hujjatuhum dahihatu inda rabbihim getirdikleri delillerin rableri nezdinde hiçbir kıymeti yoktur o delil çürümüştür. Çürük bir delildir. Burada da dikkat edilmesi gereken bir husus şu. Delilin de kimin tarafından doğru değerlendirileceği makamı ayet-i kerime gösteriyor. Delilin doğru mu değil mi? Buna kim hüküm verir? İşte bu ayet-i kerimeye. İn de Rabbihim kısmı bunun cevabını veriyor. Kafirlerin getirdikleri deliller kendileri gibi olanlara göre doğru ve isabetli yerinde görülebilir. Ama o delili getirenin veya o deliller tarafını tutanların onu doğru kabul etmelerinin hiçbir kıymeti yok. Önemli olan o delillerin Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu vahyin ölçüleriyle nasıl dikkate alındıkları veya onların itibarlarının ne kadar olduğudur. O deliller muteber mi? Değil mi? Rableri nezdinde onların delilleri diyor çürüktür. Ve aleyhim adat. Üstelik onlar üzerinde ilahi bir gazap da vardır. Gazap. Allah'ın rahmeti ne kadar arzu edilen bir şeyse, bir mümin için Allah'ın gazabı da Allah'a sığınılmayı gerektiren o kadar büyük bir şeydir. Onun için Peygamber s.a.v. diyor Rabbi, ben senden sana sığınırım diye buyuruyor dua ediyor. Senden sana sığınırım. Senin gazabından senin rahmetine iltica ederim. O nasıl olur? Taif'te ki yolculuktan Taif'e davete gidiyor. Mekke'den ümidini kesmiş Aleyhissalatu vesselam. Haydi Taif'te bir ümit olur ya davetimi kabul ederler diye gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. Onları davet ediyor. Daveti geri çevirmekte hatta edepsizlik etmekte affedersiniz. Mekkelilerden Mekke'nin kafirlerinden hiç geri kalmıyorlar. İşkencelerinden bu size misafir gelmiş ayak takımı ve çocukları yolun iki kenarı diziliyor onların emirleriyle, ileri gelenler emirleriyle Aleyhissalatu selamı ve yanındaki efendim, evlatlığı Hazreti Zeydi radıyallahu anh taşlıyor. Aleyhissalatü taif dönüşü o sığındığı bahçede Cenab-ı Allah'a bir yalvarması yakarması vardır ki çok muhteşem bir şey. Büyük bir dua. O duada şöyle diyor. Ve in lem tekun alayya diyor. Eğer bana gazap etmemişsen, bana gazabın yoksa onların hiçbirisine aldırmıyorum. Hiç birisini aldırmam olan ne affuk au ama affün affedichen beni bu gibi sıkıntılardan kurtarman uzak tutman benim için daha iyidir cenab-ı allah'ın affını mağfiretini kolaylıklarını dilemek allah'ın gazabından sığınmanın öfkesinden sığınmanın bir başka şeklidir işte onun için kafirlerin getirdikleri deliller geçersiz olmakla kalmıyor. Ve aleyhim gazap onlar üzerinde pek büyük ilahi bir gazap vardır. Bir gazap nasıl bir gazap? Onu Cenab-ı Allah nitelendirmiyor. Ki zihinler bu gazabın mahiyeti hakkında azameti hakkında ne kadar büyük bir gazabı olacağı hakkında düşünebildiği kadar, tasavvur edebileceği kadar tasavvur etsin. Ve عَذَابٌ شَد۪يدٌ Ve onlar için pek çetin, pek ağır bir azap da vardır. Cenab-ı Allah'tan bizleri bu baştan beri okumuş olduğumuz, üzerinde durmaya çalıştığımız ayet-i de sahiplenmemiz gereken, edinmemiz gereken güzel vasıflara sahip, uzak kalmamız gereken doğrudan yasakları veya dolaylı yasaklarından da her vesileyle bizleri korumasını, uzak tutmasını ve uzak kalmayı nasip ve müyesser eylemesini Yazı dersi. Bunun ders inşallah 17. ayet-i kerimeyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhan rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın rahmet ve bereketi hepimizin üzerine daimen ve ebediyan olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.